Yurttaşlarım, gençler üniversiteye sınavsız girecekler. Her ailenin kendine ait evi ve arabası olacak. Üniversite mezunu herkes çok kolay iş bulacak. Artık herkes uçakla çok ucuza yolculuk yapacak. İstanbul-Ankara arası sadece 30 dakika olacak. Her sevkte alışveriş merkezi olacak. Herkes ülkeler arası vizesiz seyahat edecek. Trafik yolunu azalacak. Uçan arabalar olacak. Okullar dört ay tatil olacak. Herkes günde sadece dört saat çalışacak. Her bayramda on beş gün tatil olacak. Telefon faturası olmayacak. Herkes Ücretsiz konuşacak ey vatandaşlarım.